540 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Usfan'da namaz kılması, evet, biz Usfan'da Resulullah ile beraber bulunuyorduk, müşriklerin başında halit bin Velid olduğu halde bizi karşıladılar, bizimle kıble arasına girdiler, Hz. Peygamber bize öğle namazını cemaatle kıldırdı, müşrikler bunu görünce, onlar bu hal üzerindeyken onlara aniden hücum etseydik, onları gafil avlardık, dediler, sonra devamla, namaz onlar için her şeyden, hatta canlarından ve çocuklarından da.